Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar gökyüzündeyiz şimdi Şenal Günbayrak fır dönüyor Ankara'nın tepesinde Alo Şenol Bey Şevgili Ege Şevgili Ege Sesini duymak o kadar güzel ki Ne oluyor Şenol Bey? Ne Nasıl oluyor? Var bir şey değil mi? Nasıl bir şey var? Hani sesini duymak o kadar güzel falan filan bir şey isteyeceksiniz Sevgiye gelen alakası var. Dün de seni canımda çok seviyorum dedim. Bir şey mi istedim? Ha doğru. Yer yeah, dölsen ben ya. Sen hayata gününüzdeki duygularını, kalbindeki sevgiyi kapatmış bir şekilde yaklaşıyorsun. Senle konuşacak hiçbir şeyim yok. O zaman. O zaman devam edelim biz e, konuşuyoruz işte ya, Belki seni biraz insanlığa çekelim Biraz içindeki duyguları kıpraştırırım Çünkü biz sanatçı olarak benim görevim bu Ben ne akşamlar boyarım Seni de rengi renk yaparım <gülüyor> Alo Efendim Şenal Bey Niye durdurmuyorsun gülmemin Ne bileyim ne kadar devam ediyor diye merak ettim <gülüyor> Sevgiye Ege'cim nasılsın Teşekkür ederim Şenal Siz de iyisiniz. Ben iyiyim. Tabii ki bu sanat beni pozitif duygularla doldurdu. Artık o içimdeki öfke, nefret ve adam şişleme hisleri tamamen ortadan kalktı. Ne kadar güzel Şenal Bey. Gerçekten ya, o sanatın bir faydasını daha görmüş olduk. Demek ki sanatın her dalayı sayın. Ya uzatma Şevki'ye gel. Ya bir şey anlatmayacağım. Ya bırak Allah aşkına Şevki'ye gel. Siz şey, diyeceğim. Şey, Basmakal bir sözler. Bir günden bir güne eline fırça almadan Bana sanat hakkında Konuşma. İyi tamam şey abi özür dilerim. ya. Bozulma, bozulma tam şöyle. Yani söyleyeceğim diye ya şöyle şöyle Hani sanatın işte ne kadar e, ruhu yüceltiğini bir kez daha görmüş olduk. Gördük mü? Gördük mü? Görmüş olduk evet. Gördük yani. Şeyi şeyinde mi gördük? Ya ne yapıyorsunuz Şahabey? Ya, ya şey de bırak hala. Şevk'li sizlere de güneydin diyoruz. Şartlarımız ilerliyor. Şevk'e geçip senin için yapabileceğin bir şey var mı? Benim şey yapabileceğiniz şey işte bu trafikten falan bahsedelim. Ne güzel olur ne güzel. Hangi yollara çık hangileri kapalı bunları bilmek en güzel en doğal şey. İnsanlar yollara gitsinler diye Şevk'e geçip senin vücudun nasıl? Efendim? Senin vücudun? ...benim vücudum bildiğiniz vücut işte... ...kollar, bacaklar falan. <gülüyor> güzel mi? Biçimli mi? Nasıl biçimli mi? Elin ayağı güzel mi? Şerah Bey ne oldu siz yani? Ne? Ya şey geçeyim... ...bener söyleyeyim sana bakan... ...vücudun biçimli mi? Biçimden kastınız değil. Yeni. Bazı eline bakarsın, ayağına bakarsın, bir şeye benzetemezsin. Bazı ayağına bakarsın, hayran olursun. Ellerine, bileklerine, parmaklarına bakarsın, hastaşı olursun. O şey, o biçim mi yani sende? Benim yani biçim olarak bilmiyorum, beğenirler yani. mi, ayaklarım bu çok beğenilir diyebilir misin? Yani öyle bir deli gibi hastası olanı görmedim ama yani şey, öyle biraz ayaklar çekiyor. O kadar önemli değil, ona ayakkabı giydiriz. Yani işte eller kollar ana güzel. Güzel. Ondan sonra... Tenin pürüzsüz mü? Efendim? Tenin, tenin. Ne yapacaksınız tenimi ya? Tenin önemli. Benim yani ne bileyim. Kendini söyle Şevkirege ama dersen ki telim zımpara gibi o zaman hemen bu konuyu kapatalım. Yok canım öyle hani çok da bebek gibi değil ama o kadar da zımparamsı değil. Çok güzel çok güzel. Peki. Peki. Ne, ne diyorsunuz ya nereye geliyor konu anlamadım ben. Şevkiregeciğim vücudunla barışık mısın? Vücudumla ne demek vücutla barışık olmak ya ben kendime zarar vermiyorum o anlamda soruyorsun. Ne dedi yani vücudunla gurur duyuyor musun? Ya yani gurur ister istemez herkesin kendi vücudu yani utanıp da ne yapacağız yani sonuçta seviyoruz. Çok güzel çok güzel peki o zaman mesela şunu söylersem dönsüzle hazır mısın? Efendim. Dönsüzle hazır mısın? Değilim. Aa, şimdi olmadı. <gülüyor> şimdi şu dakikaya kadar her şey çok güzel giderken son lafınla beni boztun. Ne demek sen öyle ne yapıyorsun? Ya oğlum sanat için. Ne sanatı ya? Sanat için soyunmaya hazır mısın? Değilim. Ya, ya son dakikaya kadar güzel değişir. Daha ondan önce de bozulmuştu. Cevabı. Yok öyle benden ne istiyorsa anladım ben yani. Bak şimdi sevgiye geçip. Bizim biliyorsun sanat kurşumuzda sadece ahşap boyamı resimlerinde yapılıyor. Yapılsın Şahabey en güzel resimlerde yapılsın. Habire vazo, habire elma, armut bunlar bir yere kadar artık biz istiyoruz güzel bir donsuz adam olsun da onu çizerim. E siz poz ebe, evet, Hem poz verin hem nasıl boyayacağım ahşabı <gülüyor> Yani bir taraftan boyerken bir taraftan da nasıl? Şenal Bey, komik değilsiniz, iğrençsiniz. İğrençliği kimselere bırakmam. Şevgili Egecim, lütfen. Lütfen, iyice. oldu mu yani? Lütfen, lütfen, lütfen. Ne istiyorsun benden? Gel burada, bizim burada hanımlar var. Onların karşısında bir yarım saat, 45 dakika bir donsuz otur. Ne? be ha, ne, Başka aklınıza gelen ya başka aklıma gelenlerde oldu ama onlara vücutlara pütürlü eli ayaç çirkin bir takım adamlar. Sen gençsin, güzel çocuksun. En bizim kurs takip bir biri açıyorsun. İsterseniz böyle biraz da oynayayım ben. Oynayacaksın zor, olur. güzel olurdu da ama çünkü hareketli halleri çizemezler. Şey böyle gel bir otur diye. İstersen sonra da oyna. Oynamam şey. E oynama o zaman dur iste işte, sadece. Giftle be. Ay şimdi beni de öyle bir zor durumda bıraktınız ki e, işte değil mi şimdi? Ya, dedim ne, ne benden de öyle hani bir resmim olsun izle. İşte dedim, işte. 5 sene güzel böyle bir masaj yapalım. Ne masayı? Ya, zaten kaslarıca çizmesi kolay olsun diye. O zaman ben neyse bir bugün berbere falan gideyim. He, git berbere. Ondan sonra konuşuruz. Eee yeah, bak ne güzel oldu Ne güzel oldu Ben de izlesin. Racit de beni ben de soyunurum işte yanında. Yok ya, o zaman şey olur, rahatsız olur. Konrektörlü değil mi? İyi <gülüyor> ee, hadi şey bak, konuşuruz yarın sabah. Sanat köşemizde bunları ayrı ayırırız. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar.